Yine diğer bir şey kalbin cenab beraber olması İsa Aleyhisselam teninde alacalar bulunan iki şaka çökmüş bir şahsa rastladı o şahıs sanki üzerine hastalıklardan habersiz durumdaydı İsa Aleyhisselam yanına yaklaştı onda kalbi derinliğine Allah'a olan yakınlığını görmek için hasta diyordu ki kendi kendine Ya Rabbi sana şükürler olsun benim birçok kimseyi düçar olan hastalıklarından beni korudu. İsa Aleyhisselam yanına yaklaşıyor. Ey kişi diyor, senin de düçar olmadan hangi hastalık var ki bedeninde diyor. Hasta diyor ki ey ruhullah diyor. İsa Aleyhisselam sıfatı ruhullah'tı. Benim diyor kalbim diyor Rabbimle beraber diyor. Öyle bir huzurdayım ki diyor bu huzurdan diyor üzerimdeki diyor bu hastalığın hiçbirini görmüyorum diyor. İbrahim etem Hazretleri diyor ki, bizim diyor cenab olan yakınlığımızdan, dostluğumuzdan aldığımız lezzet öyle bir kıvamda ki diyor, inanın diyor, krallar diyor bu lezzeti bilseler diyor, bunun müşahhas bir şey olduğunu zannetseler, bilseler diyor, krallıklarının tahlarından vazgeçerler, ordularını gönderirler bizde, bizim elimden bu lezzeti almak için. Bu lezzeti Musa Aleyhisselam, da vaki oldu, 40 gün oruç tutturuldu. Cenab-ı bir mükalemede bulundu ve bu bu sonra kendini kaybetti. Dünyada mı, ahirette mi, berzah'da mı nerede olduğunu unuttu. Ya Rabbi seni göreceğim dedi. Cenab-ı Hak lenterani buyurdu. Lenterani buyur, beni göremezsin buyurdu. Ya Rabbi seni göreceğim dedi. Cenab-ı Hak Hicaplar arkasından bir nur zerre halinde zatından intikal etti. daha infilak etti, yemyeşil oldu. Musa Selam o lezzetten düştü, bayıldı. Ayıldı, istifar etti. Hatta öyle bir hale geldi ki bir nurayniyet, üç gün bir rivayete göre başının üstünü örtüler, örterek gezdi. Ve bu dostluk Cenab-ı olan dostluğu zirveleri. Tabi biz bu beşeri hayatımızda da ne kadar yaklaşabilirsin? İki cennet var. Bir bildiğimiz cennet. Tasvir eden cennet. İkincisi de ruyetullah cenneti. Yani Cenab-ı Hakk'ı müşahede edebilmenin lezzeti. Demin bu öyle bir lezzet olacak ki dünyada işi emsali yok. Çok ayrı bir lezzet. Bunu kimler hak edecek? Cenab-ı Hakk'la burada dost olanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yakından tanıyamayanlar. İşte efendim yakından tanıyanlar nasıl bir lezzete erdi? En ufak Allah Resulü'nün arzusuna Ya Resulullah, canım, malım, her şeyim sana feda olsun diyorlardı. Bekliyorlar, Efendimiz kendine bir iş versin de o Efendimizin bir arzusunu yerine getirelim. Onun gittiği yoldan gidiyorlardı. Onun kokladığı çiçeği kokluyorlardı. Efendimiz bir yere giderken bir gün meydanda döndü. Bir hep o meydana dönmeye başladı. Dediler niye sen dönüyorsun meydanda? Ben de bilmiyorum. Allah Resulü'nün bir sefer döndüğünü gördüm. Allah Resulü'nün niçin döndüğünü de bilmiyorum. Belki birisini görecekti, bir şey tembih edecekti. ben bir sefer döndüğünü gördüm, ben de dönüyorum. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bir sıfıda elvedudu. Yani muhabbetin menşeği Cenab-ı Hak. Gerçek muhabbet cenab Hakk'a olan muhabbet. Ona muhabbetin Efendimiz'e en çok Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini aksettiği de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendimiz'in en çok muhabbetini aksettiği ümmeti. Kıyamet gününü kopuncaya kadar, İsra suru üfürünceye kadar ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Bizlerin kişi sevdiğiyle beraberdir buyrulur. Biz ne kadar Allah Resulü'yle beraberiz. Hayatımın her safhasında. Bir misal vereyim oradan. Da. Sevban var, bu köleydi. Efendimizin sohbetine gelir. Halden hale geçer, evine gider. Bir gün Sevban geldi, çok mahsundu, mükedderdi. Efendimiz sordu, Sevban dedi, nedir bu kederin dedi. Niye böyle de gamlısın, hüzünlüsün dedi. Bu da çok mühim bir hadise. Yani bizim derdimiz nedir? derdi nedir? Sevban dedik ya Resulallah dedi. Sizin sohbetinde halden hale geçiyorum dedi. Çok ayrı lezzetler duyuyorum dedi. Evime gidiyorum mahzun oluyorum dedi. Düşünüyorum dedi ya siz benden evvel intikal edeceksiniz. Ya ben sizden evvel intikal edeceğim. Ben bu ayrılığa nasıl dayanacağım? Siz kıyamette, cennette, zirvelerde olacaksınız. Bütün peygamberlerin en üstün durumunda olacaksınız. Kim bilir ben nerede olacağım. Şu lezzetimi kaybetmekten o kadar düşündükçe tarife sığma bir mahzunluk içindeyim. Ya Resulallah diyor. Bu sevgiyi, muhabbeti kullanabilmek. Bu bir sanat. Kalbin sanatı bu. Cenab-ı Hak eğer siz Allah'ı seviyorsanız Celle Celaluhu Resulüne itaat edin ki Allah da siz sevsin ve mağfiret etsin buyuruluyor. Bu ayetler, eshab-ı bu hallere bizim için fiili kıstaslar. Demek ki kalbimiz Cenab-ı Hak'la beraber olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber olacak. Onun izinden gidebilmeyi bir nimet bileceğiz, büyük bir lütuf olarak bileceğiz. Dünyada, dünyaya ondan 1400 sene sonra geldik. Bak kıyamette, cenneti onunla beraber olmak arzu ediyor muyuz? Arzu ediyorsak halimiz ne kadar onu haline benziyor? Aile hayatımız, ticari hayatımız, değişen şartlar altında halimiz, vicdani hissiyatımız... Çünkü Cenab-ı Hak O'nun fiili kıstas olarak gönderdi. Allah'a ve kıyamete kavuşmayı arzu edenler için, Allah'a çok çok zikredenler için o üsv-i hasen örnek şahsiyettir buyurdu. Yani en alt kademeden en üst kademeye kadar üsv-i hasen örnek şahsiyet. Böyle ikinci bir peygamber yok. ikinci bir insan yok. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın kulda tecere eden bir sanat harikası. Efendimiz bir mucize. Herkes bütün derdini, problemini, maddi, manevi her şeyi onun hayatında çözebilir. İlahi bir model. Her mesleği misal. Bir insan bir mesleği misaldir, iki mesleği misaldir. Bak, sallallahu aleyhi ve sellem her mesleği misal. Kur'an-ı Kerim ise Cenab-ı Hakk'ın kıyamet kadar devam edecek kelamdaki bir mucizesi. Onda benzeri yok, benzerini yapmak da mümkün. Bir tek suresini yapmak, bir, bir örneğini yapmak bile kabil Kur'an-ı Kerim davet ediyor zaten bir şüphesi olanlar için. Cenab-ı Hak bize ne kadar büyük bir nimet ihsan eyledi. En büyük peygamber, en büyük kitabı muhatap kıldı en çok cenab Hakk'ın muhabbetinin aktığı Efendimiz, Efendimiz'in en çok muhabbet aktığı ümmeti. Kişi de sevdiğiyle beraberdir. O işte bize düşüyor. Üçüncü olarak din kardeşliği, kalbi din kardeşliğiyle beraber olması. Bu da çok mühim. Bu Bedir Harbi'nde gördük. Din kardeşliği, kalbi beraberlik iman asabiyeti, bütün asabiyetleri bertaraf etti. Baba oğluyla, kardeş kardeşle karşı karşıya geldi. Cenab-ı Hak bizden din kardeşliğini istiyor ve bunu bize emrediyor. Din kardeşliğinin zedelenmesini asla istemiyor. Veylülüküllümezetüllümeze buyuruyor. Yazıklar olsun diyor. Bu hepsine, bu din kardeş zedeleyenlere gıybet eden, dedikodu eden, kaç göz işareti yapan, alay eden, küçümseyen. Hepsine yazıklar olsun diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın kurduğu kardeşliği zedeliyor. Ve hutameye sarıcı bir atıcı düçar olacaklarını bildiriyor. Ve bu din kardeşliği esas zor zamanların kardeşliğidir. İşte eshab-ı kerama baktığımız zaman daima zor zamanının kardeşliği görürüz. Bir yer mukarbinde 50 derece çölün üzerinde şehit olan üç kişi susu su diyordu. Dudakları çatlamıştı. Ortaya bir bardak su geldi. Bir bardak suyu üç şeyit birbirine devrederken üçü de şeyit oldu. Bir, bir damla almadan. An geliyor demek ki o bir bardak su Allah için koca bir caminin belki şeyini bastırıyor. Ecrini bastırıyor. Böyle bir din karri bulunan için ise kıyamet günü arşın gölgesi altında kalacak yedi kişiden biri olmuş oluyor. Dördüncüsü, Cenab-ı Hak göklerde ve yerde ne varsa amade kıldı, emrinize verdik. Bütün hayvanların yaratılma sebebi bu cihanda bir imtihan malzemesi. Koyun kesiliyor, kurban ediliyor, yiyoruz onu. Bizi de Cenab-ı Hak koyun olarak getirebilirdi, bizi insanlar kesebilirdi. Arı bir 45 günlük ömründe bal yapıyor, bize ikram ediyor. Kimi mahlukatın gücünden istifa ediyor, kiminin bedeninden istifa ediyor, kiminin suliyetlerine istifa ediyor. kim bize ürküntü veriyor, bize öbür tarafa hatırlatıyor, azabı hatırlatıyor. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın bize lütufları. Demek ki halikin Nazıl mahlukata bakış tarzı kalp kazanacak. Efendimiz bize çok tembihatler var bu hususta. Mesela koyun kesen birisini görüyor. Önünde bıçak bileğliyor. Bu hayvanı kaç sefer öldürüyorsun. Piçağı yani arkada bileylesel olmaz mıydı diyor. Bir yanık yuva görüyor, karınca yuvası. Bu hayvanları yakmaya kimin hakkı var bu yürüyor. Bunun mukabiline bir Allah dostunu görüyor. Bez Bistami Hazretleri bir altında yemek yiyor. Devam ederken torbasının üzerine bir karınca görüyor. Ben bunu vatan cüda ettim gidiyor ağacın altına bırakıyor. Biri yakıyor, biri bakış tarzı. bir tarlalarını yakıyor orada bir sürü hayvan. Hepsi kıyamet günü zaten gelecek, boynuna yapışacak. Öbür bir beyazı beslenmeyi görüyorsun. Torbasında bir olan bir karınca ben vatan cüda ettim diye yemek yediği ağacın altına bırakıyor. Efendimiz zekat olarak hayvanları veriyor. Aman diyor bunu götürün diyor. Aile efradına söyle diyor. Sakın diyor hayvanı aç bırakmasınlar diyor. süttünü sağırken diyor tırnaklarını kessinler diyor. Memelerini hayvan incitmesinler diyor. Yavru süt bıraksınlar diyor. Bir kişi bir bedevi ağacı sallarken görüyor. Yapraklarını hayvanı vermek için. O çağırın bedevi yanıma diyor. Fakat yumuşak çağırın diyor. Medevi gelince yumuşak bir edayla salalar, onu diye diyor sakin salla diyor. Bak diyor onun diyor nimetine istifade edildesin diyor. Nedir? Bu Halık'ın nazer mahlukata bakışlarsın. Cenab-ı Hakk'a dostluğunun bir nişanesi. İslam efendim 23 senelik hayatta terörle mücadeledir. Bu hayvanlara yapılan terörden bile hayvanlar bile rahat etti. O terörden kurtuldu. Bitkiler o terörden kurtuldu. Yarın kıyameti kopacağını bilsem bir ağaç dik buyur efendimiz. Daha bir hizmet ehli olabilmek.